İnşikat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 25 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen fiilin maslarından almıştır. İnşikat göğün yarılıp parçalanması anlamında kullanılmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَاَدِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Gök yarıldığı zaman ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, yer yayılıp dümdüz edildiği, İçindekileri dışarı atıp boşaldığı ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, seyredin siz, neler olacak o zaman? Ya ayuha insan, innaka kadhun ila Rabbik kadhah, fa Ey insan, sen Ta Rabbi'ne kavuşuncaya kadar didinip duracaksın. Fa ama menoot yakitabuhu biyemili, fa sofu yuhasabu hisabeyi yisira, ve yalqaribu ila Hesap defteri eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür. Ve ailesine sevinç içinde döner. <gülüyor> Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise <gülüyor> yok olmayı ister. Alevli ateşe girer. اِنَّهُ <gülüyor> كَالَ O dünyadayken ailesi içinde keyifli, şımarık idi. اِنَّهُ <gülüyor> ضَنَّ Hiçbir surette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَالَ بِهِ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 Onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir. Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele. Fakat iman edip, makul ve güzel işler yapanlara ise, hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükafat vardır.